İyi günler. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün konuğum Ali İhsan Gökçen. Hoş geldiniz Ali İhsan hoş Bey. Hoş bulduk. Kendisi belgesel ve doğa fotoğrafçısı. Aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peysaj Mimarlığı öğretim görevlisi. Bu arada... Aynı zamanda da Eylül ayında National Geographic dergisinde bir yazınız yayınlandı. Zaten onu konuşmak üzere aslında sizi çağırdık ama başka şeyler de konuşacağız. Biraz bahsedebilir misiniz bu yazıdan ve ilginizden orkidelerle olan çok önemli bir konuya değinmişsiniz bu, bu ay? Evet yani orkideler deyince nedense hep böyle daha romantik bir çiçek aklımıza geliyor. Evet son derece güzel çiçekler ama bu romantik ve güzel çiğin çok talihsiz bir de öyküsü var. Ee, hiç bilinmeyen bir öyküsü. Ee, bu orkidelerin yumrularından işte yani kökle şey diyelim patates gibi yumrular yumruları var bunların köklerinde iki tane. Bu yumrularından e, bu toplumun en sevdiği iki tane bir yiyecek yapılıyor. Yani dondurmanın ana katkı maddelerinden bir tanesi çok sevilen Maraş usulü denen dondurma ana katkı maddesini oluşturuyor Ve salep içeceği yapılıyor tabii Bu bilinmeyen bir yüzü Dolayısıyla toplumda da bu sevilen yiyecek içeceğin, içeceğin nedeni, içecek nedeniyle de Çok ciddi anlamda O güzel orkidelerin katliamı söz konusu Geri dönüşsüz olarak yok oluşu söz konusu Amacım gerçekten e, Buna dikkat çekmek Ve bu konuda bir farkındalık yaratmaktı Ve bunu da tabi ki ...çok ciddi bir plot ve yaygın bir... E, ...bilinen bir dergide yaptığınız zaman... ...anca daha ses getireceğinden dolayı da... Bu, ...neşli geografik bu çalışmayı yaptım. Peki şimdi o zaman... ...dondurma ve salep içeceği... ...mutlaka bu... E, ...köklerden mi yapılıyor? Yani başka hani... E, ...yapılma yöntemi yok mu? Bu mesela salep ısmarladığınızda... ...o yok olmaya yüz tutmuş... E, ...orkide köklerini mi... ...kullanıyorlar içinde? Evet e, maalesef doğrudan doğruya... ...ana maddesi bu. Yani... Bir salep içeceğinin kıvamını sağlayan glokaman denen bir madde doğrudan doğruya orkidenin yumrularının kurutulması, öğütülmesiyle elde ediliyor. Buna zaten salep deniyor. Ee, evet bununla elde ediliyor ve salepin kıvamını ve lezzetini veren bu. Bunun dışında herhangi bir madde kullandığınız zaman zaten... Saleb'in varlığı söz konusu sütlü başka bir içeceğe dönüşmüş olur. Yani salep böyle bir içecek. Peki nerelerde yetişiyor orkideler ve nerelerde e, tehdit altında? Yani biz orkide deyince sanki böyle çok az bilen bir kişi her yerde varmış gibi düşünüyor. ama canım nasıl olsa çok var ama azalıyorlar anladığım kadarıyla. Orkidelerle ilgili aslında şöyle bir de başka bir şey de var. Yani Türkiye'de birçok insan... Orkidenin varlığından bile haberi yok. Yani orkideler deyince nedense <gülüyor> bu çiçekçilerdeki hani e, havada kökleri olan havadaki uzun kökleriyle havadaki besini sağlayan e, uzak doğudan gelen orkideler e, olarak düşünüyorum. Halbuki evet onlar uzak doğuda düşen türler ama Türkiye'deki türler topraklarda yetişiyor. Yaklaşık işte e, 170 tane türden bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde var. Yani güneydoğudaki orkidelerden çok kurak bölgelerin dışında diyeyim Karasal çok e, kurak bölgelerin dışında hemen Türkiye'nin her noktasında e, yayılmış durumdalar. Belirli bölgelerde önemli yoğunlukları var bunların. Örneğin Türkiye'deki orkide türlerinin yarısı Muğla'da, hmm. e, Kastamonu civarlarında çok önemli bir popülasyon var. Maraş civarlarında da çok büyük bir popülasyon var. Farklı türleri Doğu Anadolu'daki sulak alanların ve Karasulan kıyısında çok Ciddi büyük ölçüde popülasyonlar var. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin her yerinde bunu yaygın olarak görebiliyoruz. Öyle ki yani dağlarda bunları tek tek görürken. Örneğin Doğu Anadolu'nun akarsu kenarlarında sanki bir gencik tarlasına girmiş gibi binlercesini bir yerde görebilirsiniz. Böyle olağanüstü güzel gerçekten. E, görüntüler oluşturur. Bu kadar yaygın bir türdür bu aslında. Peki Cinsler, hepsinden pardon. hepsinden yapılıyor mu e, salep? Yani bütün orkide e, türlerinden? Hayır Cins 170 türün 40 türünden yapılıyor. Hı -hı. E, bunların bazıları bulunduğu yetişme ortamından dolayı nesli tehlikede olmayabiliyor. Özellikle daksylerize denen türünden olmayabilir ama özellikle dağ salebi denen, dağ karasal alanlarda da dağlarda toplanan diyeyim orman içlerinde toplanan salepler. Kendisinin bir daha yenilemediği için de çok ciddi anlamda nesli tehlikeye girme sınırlarına dayanmış durumdadır. Yani bir süre sonra o artık o türü görmeyeceksiniz. Orkide'nin o türünü görmeyeceksinizdir. Evet bu sınırlara yani zorlandı birçok. Bildiğiniz tür yok olacak. Evet çok acama evet. O zaman biz her Maraş dondurması yediğimizde veya her salep ısmarladığımızda bu yok oluşa buna ortaksınız. Ortak çok acı oluyoruz. ama yani o çocuğunuza büyük bir mutluluk içerisine verdiğiniz o güzel sıcak yaz akşamlarında e, büyük keyifli yediğiniz Maraş tipi ama evet. Maraş tipi denilen dondurma yediğiniz zaman çok acı ama buna ortaksınız ya da o... E, ...Beyoğlu'nda bir kafede romantik bir şekilde <gülüyor> salip e, içildiği zaman o aslında o, o romantikte o katliam bir parçasısınız. Tıpkı kürk giymek gibi yani o kürkün yumuşaklığını hissederseniz çok hoş gibi gelir ama aslında bir canlının doğrudan doğruya derisinin yüzülmesiyle üstünüze aldığınız bir şeydir. Çok vahşicedir. E, yani ne acı ama böyle bir şeydir salip içmek veya Maraş tipi dondurma yemek... Oradan dolayı kürk giymenin karşılığı diyebilirim. Peki devletin yaptığı bir şey var mı bu konuda? Herhangi bir projesi veya koruma çalışması? Şimdi bu zaten orkidelerin salep amaçlı toplanması e, uluslararası sitesi sözleşmesine göre zaten yasak. Bu yasak bir iş. Ama öyle ki bu toplumda yüzyıllardır gelen bir gelenek. Ve özellikle orman köylülerinin yaygın olarak... Geçimlerini destekleyen de Bir orman ürünü gibi algılanıyor Yani orma, dolayısıyla e, Böyle de bir yaygınlığı da var Hı. Şimdi devlet bu konuda Çok katı olamıyor Zaten bunu önleyemez çünkü çok fazla sayıda bu insan e, insan şey Geçimini topluyor sağlıyor. Geçimini sağlıyor e, Kontrol edilemez derecede Bu yayın Yaygın bir durumda Bu ancak belli ölçüde bilinçlendirme ve çok odaklanan yerlerde yani bunun çok yoğun popülasyon çok olduğu yerlerde biraz daha sıkı denetimle belli ölçüde kontrol edersiniz. Ama bu bile orkideleri kurtarmaya yetecektir. Yani denetleme bu yapılsa bile, bile bu denetleme bile ciddi bir denetleme buna yetecektir. Yani, bu yok bunun olduğunu ben tan e yok demeyeyim haksızlık olur yeterli değil. Peki yurt dışına e ama ihracatı ithalatı? İhracatı sanki yasaklanmış diye hatırlıyorum ben Salep için ama var mı böyle bir şey? Her türlü ticareti yasak. Yurt içi yerde yurt dışı her türlü zaten bunun ticareti yasak. Bitkinin e, toplanması zaten yasak. Ha, toplanması yasak. Zaten yasak. <gülüyor> Dolayısıyla bunun ticareti <gülüyor> söz konusu değil. Ha. Ama enteresandır. Bugün e, her, bu orkidenin yaygın olarak yetiştiği herhangi bir şehir kasabaya gittiğiniz zaman zaten oradaki e, çarşı, Oradaki esnafın dükkanlarında özellikle orman ürünleri satan esnafın dükkanlarında çok açık olarak kurutulmasına satılmasına zaten tanık olursunuz. Kaldı ki binlerce ton, binlerce kilosu Türkiye'nin çok bilinen dondurma markalarınca veya Türkiye'nin büyük marketlerinde salep, açık, salep olarak kutu içerisinde zaten satılıyor. Çok enteresandır yani bunun çelişkisi de buradadır. Evet. O zaman şimdi bir müzik arası verelim. Ee, Ali İhsan Gökçen'le birlikte e, orkideleri ve orkidelerin yok olma tehlikesini konuşuyoruz. E, sonrası müzikten sonra devam edelim. Kimi petunya, kimi sardunya. Şi bazen magolia, karanfilsin, karam sarsın bazen ve fulya ve dalia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 hiç solma Nilü nilüfersin Yağmur sersin sen geri kardelensin, kar delensin festlehend Begonbildir Güzelliktir Ortancıdır Güzelliktir Mine de olsa Orkide de olsa Fark etmez Bütün bu çiçekler Biraz daha Su ister Su yoksa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 Güzel bahçeniz hiç solmasın Güzel bahçeniz tohumdan hasada ekolojik yaşam programı devam ediyor. Ali İhsan Gökçen'le birlikteyiz. Belgesel ve doğa fotoğrafçısı kendisi ve orkidelerin yok oluşunu konuşuyorduk. Hep aslında hani salep dedik. Salep aslında çok geleneksel bir içecek. Bu geleneksel hani orkidelerin içecekte kullanımı veya işte kullanımı ne zaman böyle bir tehdide dönüştü? Şimdi aslında salep içeceği Osmanlılarda Hatta Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan, tüketilen bir içecek. Bu belki bundan 30 yıl öncesine kadar sınırlı sayıda tüketildiği için herhangi bir tehdit oluşturmuyordu. Ee, ne zaman ki son 30 yıldır özellikle dondurmada kullanımı yaygınlar, dondurmada kıvam arttırıcı olarak kullanılması, Maraş dondurmada kıvam arttırıcı kullanılması, kullanılması dondurmanın daha... E, toma, ...tamamen marşusu dondurma marketlere girmesi, salep, e, bitki, salep olan talebi inanılmaz ölçüde ta, katladı. Belki 20-30-40 katı talepten bahsediyoruz. Dolayısıyla önceden daha sınırlı tüketilen e, salep de e, orkidenin kendine yenilmesi, döngüsü sağlanabilirken... ...bugün o kadar büyük özellikle dondurma tüketimi var ki... Ee, bitkinin e, salep bitkisinin diyelim e, geri dönüşümü söz konusu çok ağır bir şekilde hızla yok oluşu söz konusu. Özellikle son 30 yıldır dondurmanın yoğun tüketilmesinden dolayı ve ölçeğinin değişmesinden dolayı. Peki bu yetiştirilemez mi bir yerde özel e, çiftliklerde falan? Ah, ah, ah, az kriz burada zaten. Yani kültürel alınan bir bitki değil bu. Hmm. Bitkinin son derece küçük tohumları var ve besin organları yok. Mutlaka bunun çok çok küçük Tohumları düştüğü zaman bir mantarla Topraktaki bir mantarla ortak yaşamla anca yeşeriyor Dolayısıyla e, bunun kültürle kültüre alınması e, Son derece laboratuvar koşullarında Ve son derece yüksek maliyetli Dolayısıyla bu kültüre alınmadığı için doğadan toplanıyor Bununla ilgili birkaç çalışma okudum Ben bir makale okudum e, Özellikle 2-3 yumuru veren türlerle ilgili Ama henüz daha bu Projelendirilip yaygınlaştırılmadı veya endüstriyel kullanıma gelecek boyutlarda henüz hiçbir şekilde e, gelmiş durumda değil. Yani hayır şu anda tümüyle salep doğadan toplanıyor. O zaman yok olana kadar da herhalde oradan toplanıp ondan sonra kim bilir ne olacak yani eğer bir şey yapılmazsa bu konuda. Kaçınılmaz bir son yani çok acı olarak kaçınılmaz son yani buna acil önem alınmazsa e, ve kontrol edilmezse hayır evet birçok orkide türünü kaybedeceğiz bu. Kesin. Ve Türkiye'ye yerel türler bunlar değil mi? Bir kısmı yerel türler, bir kısmı endemik, bir kısmı değil ama sonuçta bu ülkemize bu türler olmayacak. Olmayacak. Peki o zaman birey olarak ne öneriyorsunuz? Yani devletin hani çok fazla yaptığı bir şey yok ama birey olarak neler yapalım dinleyiciler olarak? Ya bu bireyinden çok daha gerçekten yine maalesef yine çevre dernekleri, akademilerin, devletin veya bununla ilgili duyarlı olan büyük kurumların desteğiyle kontrol edebilecek bir çalışma aslında tek başına devletin yapabileceği bir şey yok bunu devletten bunu istemek çok da bence fazla <gülüyor> yani bu bu konuda bilinç gerekiyor farkındalık gerekiyor eğitim gerekiyor yani aslında genel bir çevre bilinci içerisinde değerlendirmek gerekiyor yalnızca tehditte olan orkideler değil Türkiye'de çok önemli çevre sorunları var çok önemli çevre sorunları var yani bunların temel düzeyde okullardan başlayan bir çevre eğitimi disipliniyle olduğu zaman o bütün içerisinde anca bunlar, bence orkideleri ancak kurtarabiliriz. Yoksa birey olarak ya da çok büyük bir kurumun sponsorluğunla bile projelendirirseniz burada bir bilinç yaratmak çok zor görüyorum. Bu ancak genel bir toplumsal bilinçle çözülebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani bence bu konuda ben biraz karamsılırım. Ee, ya da belli bu konudaki popülasyonu yoğun olan şehirlerin e, çok yoğun daha denetimi olursa bu belli ölçüde kontrol edilir. Konya'nın, Maraş'ın, Kastamonu'nun e, gibi e, özellikle belli alanları sınırları çizilerek korunmasıyla bence bir noktaya gelinebileceğini düşünüyorum. O zaman birazcık da çevrecilikten bahsedelim aslında. Siz sonuçta hem öğretim görevlisiniz bitkiler üzerine hani peysaj mimarlığı ama aynı zamanda belgesel ve doğa fotoğrafçısısınız Ve doğa korumaya büyük katkınız var aslında. Bir bahsedebilir misiniz biraz böyle fotoğrafçılık nasıl çevreyi koruyor? Bence daha enteresan bir yerden başım. Ben aslında mühendisim. Önce teknik mezun mühendisiyim. işletme master'ım var. Bambaşka bir e, mesleği sürdürürken ama aynı zamanda bu mesleğimi yaparken de çok yoğun olarak doğa kültürünün içerisindeydim. Çevre koruma'nın içerisindeydim. Profesyonel mesleğimi sürdürürken bile ve doğa fotoğrafları çekiyordum. Söylemek istediğim şu aslında o koşulda bile herkesin yapabileceği bir şey var. Herkesin yapabileceği bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bu katkı fotoğrafınızda olur, kaleminizde olur ya da bireysel olarak bir organizasyon içerisinde destek olabilir. Ben de onlardan biriydim. Sonra fotoğrafımla ilgili daha uzman olduğumu gördüm. 10 yıldır tamamen bu işi yapıyorum. Ve 10 yıldır da özellikle tamamen doğa fotoğrafı ve çevre konusunda projeler yürütüyorum farklı içerikte. E, bence gerçekten her birinin her koşulda yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve yapabileceği en iyi şey de uzman olduğu konuda yapabildiğin en iyisinde katkıda bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkes en iyi olduğunda olduğu zaman bundan toplumundan da e, bir güç doğacak da evet. gerçekten bir güç doğacak da. Güç böyle bir şey. Evet, sonuç olarak fotoğraf e, yaptığınız için ya de, belgesel yaptığınız için e, gidip birebir görüyorsunuz ve iletişime geçiyorsunuz bu bitkilerle ya da doğa olaylarıyla. Hani masa başında çalışan bir kişiden çok daha fazla, değil mi? Gördünüz. Ee, yaşamazsanız, onlardan biri olmazsanız. Olmaz. Ben bu röportaj için günlerce o insanlar ne yediyse onu yedim. Günlerce yıkanmadan bir benzincinin önündeki terk edilmiş bir benzincinin bahçesinde toprak üzerinde yattım. O insanlarla tarlaya çıktım. O insanlarla yaşadım. Ee, bir şeyi doğru yapacaksanız o bütünün bir parçası olacaksınız. Ben bu orkide röportajında bu özellikle doğulu insanlarla birlikte... ...bunların toplamasında birebir içerisinde oldum... ...hayatın doğrudan doğru içerisinde oldum... ...yoksa bunu hissetmezseniz... ...onlardan biri olmazsanız... ...bu işi doğru anlatamazsınız... ...evet belgesel fotoğrafçılık böyle bir şey... ...bu bir oyun değil... ...bu hayatın ta kendisi... ...ve de başka aslında yolu yok galiba değil mi... ...orada yaşayan insanlar için... ...yani bu toplama... E bilinç farkında mıydılar topladıklarının yok olma tehlikesi geçirdiğini? O kadar güzel bir şey sordunuz ki çok dramatik bir şeye tanık oldum. Yani tüyler ürpertici dramatik bir olaya tanık oldum. Ben burada bir tane orkidenin yetişmediği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin ee, Bayrambaşı köyüne gittim. Yani orkidelerin hiçbir şekilde olmadığı tamamen ee, karasal iklimin hakim olduğu bir köy. Yaklaşık 300 tane, yani 300 hane var. 300-400 kişi tamamen bununla geçiyorlar. Ve bu insanlar orkide bitkisini bilmiyorlar bile. Yalnızca bu insanlar tümüyle geçimlerini bundan sağlıyorlar. Yılda 2000 lira toplam para kazanıyorlar. Ve bütün ailenin, 4-5 çocuklu ailelerini yalnızca bununla geçindiriyorlar. Ne yaptıklarını farkında değiller. Bunlar yalnızca e, karınlarını doyurmak peşinde. Bu için. çok büyük bir dramdı. Yani benim, ve bu insanlar her işi yapabilir ama bunu bir şekilde gelmiş bunu öğrenmişler bu işi yapıyorlar yaniöse e, yokluğun önüne yoksulluğun önüne geçilmedi sürece Bunlar bu şekilde konulara böyle daha barışçıl ve bütünsel, bütünsel olarak baklamadığı sürece bu konular çözümleniyor. ama gerçekten de asıl birçok çevre probleminin e, nedeni olduğu gibi yoksulluk e, bu işin ana nedeni o zaman yani toplamasınlar değil de bu, bu bununla ilgili bir şey yapılsın. Ya devlet tarafından ya şirketler tarafından. Başka bir yol kesinlikle var olmalı ya da. Olmalı yani bu diyorum ya, çok kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konu. Ama bir yandan da şimdi burası Türkiye'nin en büyük salep toplayıcısı olan köy. Dolayısıyla eğer bu kadar öne çıkmış yeri de gerçekten kontrol etmek gerekiyor. Çok da masum bir konu değil. Yani bu insanlar yoksul bu, anca bununla karnını duyuyor diye bunu insanları serbest bırakamazsınız. Çünkü bu insanlar On binlerce yüz, yüz binlerce e, pardon yanlış ifade ettim. Yüz binlerce milyonlarca orkideyi zaten bir yılda topluyorlar. Dolayısıyla yalnızca bu köy. Dolayısıyla hmm. hayır bu köyü kontrol etmek gerekiyor. Yani bu çok da masum bir şey değil yani. Evet. Zaten sanırım organik salep de yok. Yani o organik pazardan bahsedeceğim birazdan ama hani salep toplanmıyor veya üretilmiyor. Bu, üretilmiyor ve bunun bilincinde aslında hani organik ürün tüketicileri salep hakkında biraz ama bu kadar çarpıcı olduğunu belki de farkında değildiler. tüketilecek çok açık yani bunu, bunu salebin özelinde hayır bu tüketilmeyecek olan bir madde. Evet artık o zaman bu kutuları gördüğünüzde süpermarkette veya... Dondurma seçerken bile hani arkasında yazıyor mu salep kullanıldı diye? Yazmaz. Maraş usulü demek zaten içerisinde ha. salep kullanıldığı anlamına geliyor. Maraş usulünün kıvamı zaten doğrudan doğruya salepin kullanılmasıyla sağlanıyor. Başka türlü değil. Okay. O zaman e, Maraş usulü veya salep açacağı olarak gördüğünüzde bir daha düşünün diyelim. Yani kesinlikle yapmamanızı isteriz tabii ama en azından bilinçlenme konusunda. E, ve bu dergiden de okuyabilirsiniz tüm metni değil mi? Evet. Bütün metni. Peki çok teşekkürler Ali İhsan Bey. Ben İyi de ki teşekkür geldiniz. E, ben bir anonslar yapayım önce e, bitirmeden önce. Buğday Derneği'nin... E, Dergisi, belki biliyorsunuzdur Buğday Dergisi'ni, e, indeksi yayınlandı. E, yani internette e, artık bütün içeriğe ulaşabileceksiniz. Nerede, ne var, hangi dergide. Ve bu dergilere de e, Buğday Derneği'ne başvurarak ulaşabilirsiniz. E, çok e, ilginç ve inanılmaz bir bilgi deposu aslında. Değil mi Buğday Dergisi? Haklısınız, izliyorum. E, evet. E, ve de... E, Buğday Derneği'nin hani hazırladığı veya bir araya getirdiği ekolojik pazarlar devam ediyor olacak bu hafta sonu. Bugün Bakırköy'de yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde pazar günü de Kartal'da sabah 7'den itibaren sizi bekliyor olacak pazarcılar ve eminim Salep olmayacak orada. Yani yok zaten. Ayrıca bir da Tatuta çiftlikleri 55 ken 98'e çıkarıldı bu sene. Tatuta çiftlikleri ek ekolojik üretim yapan çiftlikler ve aynı zamanda turizme açık olan yani gidip orada gönüllü olarak e, domates, biber ekip toplayabilirsiniz veya e, sadece kalıp o bölgeyi gezip e, ekolojik üreticilere destekte bulunabilirsiniz. Bununla ilgili de detaylı bilgiler tatuda.org'dan ulaşılabilir. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı Ali İhsan Bey? Bitirmeden önce Teşekkür ederim. Böyle bir Konuda açılmasına yardımcı olduğunuz için. Yok biz teşekkür ederiz. Geldiniz ve bu konuda bize aydınlattınız. Halep konusu artık bence herkesin aklına kazındı dinleyicilerin. Bir daha marketlere gittiğinizde, bir daha sipariş ettiğinizde yeniden düşünün. Bir kez daha düşünün ve yazıyı da mutlaka okuyun diyelim. Şimdi, tamam. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. O zaman haftaya görüşmek üzere diyoruz. İyi günler.